Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, hüzün ve üzüntü konusunu işliyordum geçen haftadan başlayarak. Kur'an-ı Kerim'de türevleriyle birlikte 42 yerde geçen hüzün kelimesi, malum insanın başına gelen bir durumdan dolayı veya İslami bir kaygıdan endişeden Müslümanların ve davanın derdinden dolayı duyulan üzüntü, keder anlamında kullanıyoruz hüzünü. Bunun olumlu tarafları var, olumsuz tarafları var. Dünyada başımıza gelen musibetler veya imtihanlar vesilesiyle hele sınırı aşacak şekilde üzüntü duymak ve bu üzüntünün getirdiği psikolojik zaaflara düşmek kadere sabra, tevekküle mani olacak şekilde isyana gidecek çizgiye girmek yani sabırsızlık göstermek, keşke duvarına kafamızı çarpmak, gereksiz yere endişelerimizi, üzüntülerimizi dışa taşıyarak Müslümanın olgunluğuna yakışmayacak tavırlar takılmak, dinimizde hoş görülmeyen bir durumdur. Ya da üzüntü verecek bir durum konusunda üzüntüyü aşırı şekilde saçı başı yolacak, isyana yol açacak şekilde dışa yansıtmak, Elbette dinimizde yasaklanmış hususlardandır. Bunun yanında unuttuğumuz, unutmaya meyyal olduğumuz bir taraf var ki, hüznün güzel, bereketli, olumlu amellere teşvik edici, günahlara silgi olacak yönü ve Müslümanların dertliyle dertlenme, İslam'ın meseleleriyle ilgilenerek onun problemlerini değerlendirip, ...nasıl hal çaresi bulunur diye gereksiz sevinçlerimizi, neşelerimizi bir tarafa koyarak tatlı hüzne sahip olmak dinin elbette teşvik ettiği hususlardandır. Buna dikkat çekmeye çalışıyor ve bununla ilgili konuları gündeme getiriyordum. Hasan-ı Basri'ye göre ahiretin ebediliğine karşılık dünya hayatının sonlu ve sınırlı oluşu, bunun farkında olan ve ölümü en tesirli vaaz olarak algılayan müminde kaçınılmaz olarak bir hüzün hali doğurur. Bu hal kişiyi bir sorumluluk ve kendini yargılamaya yani muhasebe bilincine kısa dünya hayatının her anını değerlendirme iradesine yöneltir. İşte böyle bir hüznün Müslüman açısından kişiyi arındırması, yüceltmesi söz konusudur. İşte böyle bir hüzün patolojik bir arıza olmayıp, hastalıklı bir durum kabul edilmeyip, mümini muhasebe, tevbe gibi ahlaki makamlardan geçirir, salih amellere götüren yapıcı bir bilinç hali oluşturur. Bu hüznün dinin tavsiye ettiği yer yer, Kur'an okurken, Kur'an dinlerken, tefekküre dalarken, teheccüd secdelerimizde, İslam'ın meselelerini ve kendi günahlarımızı hatırlarken bizi olumlu noktalara sevk edecek bir hal olduğunu değerlendirmek istiyoruz. hasan Basri, mümini dini konusunda ancak korku ve hüzün rahatlatabilir diyor. Kur'an-ı Kerim'in de sevgili dinler, dinleyiciler genellikle müminlerin kalplerine korku ve kaygı salan tarafı üzerinde e, zihni yoğuş, yoğunlaştırmış bazı alimler. İşte Hasan-ı Basri de bunlardan biridir. Kur'an'ı doğru okumuş ve doğru olarak güzel bir şekilde ona tümüyle iman etmiş bir kimsenin e, mutlaka hüznünün artacağını korkusunun şiddetleneceğini ve gözyaşlarının çoğalacağını çuval e, Hasan-ı Basri gibi ilk zahitler ifade ediyordu belirtiyordu. O yüzden hüzünlü olmayı Kur'an'a iman etmenin alameti olarak görüyor. Öldüksen sonra da kendisini rüyasında görenlere sevinçli ve mutlu bir halde gören insanlara Malik bin mesela diyordu ki bir insanın dünya hayatında hüznü ne kadar sürekli olursa ahirette de sevincinin o kadar sürekli olacağını ifade ediyordu. Bunu işte Züht ile alakalı kitaplarda görüyoruz. İhyada bu konuda geniş yer verilmiş. Ahmet İbni Hanbel'in Zühd ve Raka Züht'ünde, kitabı Züht'ünde ve diğer Beyhaki'nin ve benzerlerinin Zühd'le alakalı kitaplarında bu konular ısrarla vurgulanmıştır. Evet, elimizde imkan varken her türlü tedbirimizi almalı, işin neticesini Allah'a havale etmeliyiz. İyi bir kul olabilmek için bu tevekkülle ilgili esaslar önemli bir harekettir. İslam dininin tevekkül inancı e, bunu gerektirir. Gücümüz nispetinde dünyevi problemlere karşı çözüm sağlamaya çalışacağız, tedbirimizi alacağız ama neticeyi Allah'a havale edeceğiz, ona tevekkül edeceğiz. Elimizde olan şeyleri yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakmak ve olacak şeyleri tevekkülle karşılamak, neticeye rıza göstermek, kul olmanın, Allah'a teslim olmanın, kadere iman etmenin bir gereğidir. Çünkü sevgili dinleyiciler her şeyi bilen, tanzim edip planlayan, zamanı gelince her şeyi yerli yerinde yaratan Allah, ebedi teminatı veren de yine Allah'tır. Geçici hayat karşılığında ebedi hayatı satın almak isteyen bir insan, kaybettikleri dünyevi şeyler, geçici nimetlere veya verdiklerine neden ve niçin üzülsün? Ee, Allah'ın verdiği nimetlere e, sevinirken o, Dilediği zaman, dilediği nimetleri, dilediği kadar, dilediği şekilde almaya kadirdir ve alabilir ve alacaktır da imtihan gereği. Dolayısıyla veren Allah, aynı zamanda aldığı için niye isyan edilmeye, aşırı şekilde üzülmeye sebep olsun? Ee, dünyevi nice örnekler verebiliriz. Sevdiği bir malı almak isteyen bir kişi, malın bedelini verdiği zaman, nasıl üzülmüyor gayet doğal kabul ediyor kıymetli bir eşyayı elde etmek için yine kendisi için kıymetli kabul edilen biriktirdiği parayı harcıyor ve bu harcadığı için üzülmüyor hatta bilakis kıymetli bir mal aldığı için seviniyorsa ebedi hayatı satın almak isteyen cenneti elde etmek isteyen bir kişi de verdikleri karşısında dünyevi zahmetler hüzün, keder, sıkıntı her ibadetin yerine getirilmesinde biraz zahmetler yer yer Allah yolunda infak etmek zekat sadaka vermek yardım etmek gibi bir şeylerin kaybı ya da bazı sevinçlerden mahrum olmak ya da rahattan keyiften mahrum olmak konusunda cenneti satın aldığı için karşılığında daha büyük bir mülk edindiği için niye üzülsün dolayısıyla böyle güzel şeyleri elde ettiğimiz için küçük kayıplardan dolayı üzünülmemelidir. Allah müminlerin canları ve malları karşılığında cenneti onlara satmıştır. Bir başka ifadeyle Allah cennete karşılık müminlerin canlarını ve mallarını satın almıştır. Tevbe suresi 111. ayette bu açık bir şekilde ifade edilir. ''Canınızı, malınızı ve verilecek her şeyinizi ver, verirseniz ancak Allah'tan cenneti satın alabilirsiniz.'' Allah da ancak bunlar karşılığında cenneti vaat ediyor. Veren cenneti alabilir. Vermeyense asla hiçbir ödül elde etmez. O yüzden vermenin tadı, lezzeti çok daha güzeldir. Hele Allah'a vermek, Allah'ın zaten istediği zaman, istediği şekilde alacağı, aslında Allah'a ait olan canımız, malımız ve sahip olduğumuzu iddia ettiğimiz her şeyi Allah yolunda seve seve verirsek, o zaman İnfak ettiğimiz, sevdiğimiz şeyleri harcadığımız için çok daha büyük iyiliğe, cennete, dünyada Allah'ın yardımına muhatap olacağız. Onları satın almış olacağız. Ancak canından ve malından bir şeyler verebilenler, yani bedelini ödeyenler cenneti satın alabilirler. Hak yolunda canlarını verenler, mallarını harcayanlar ancak kendileri için canlarını ve mallarını harcamış olurlar, vermiş olurlar diyor. Ankebut suresi 6. ayette. Yani vermenin mükafatı yine aslında kendimize dönüyor. Kendimiz içindir e, vermek. Yoksa Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Bizim verdiğimiz, e, infak ettiğimiz şeylere de Allah muhtaç değildir. Allah dileseydi yeryüzünde e, bizim zahmetle, sıkıntıyla yapacağımız şeyleri o bir emriyle, bir iradesiyle yapıverirdi. Ama bizim sevaba girmemizi, bizim vesilemizde bazı Hayırlı işleri yapmayı diliyor ki bize ecir versin, bizi olgunlaştırsın, bizi güzelleştirsin ve karşılığında bize cennet versin. İhtiyaç sahibi biziz. Her şeye ihtiyacımız var. Yaptığımız her işi severek yaparsak karşılığını daha güzel görürüz ve o işi kolaylaştırmış oluruz. Severek yapılan iş yarı yarıya kolaylaşılan bir iş demektir. İstenmeden ve sevilmeden yapılan da hayır yoktur. İbadetlerimizi, infakımızı, Allah için yaptıklarımızı severek yaparsak o zaman huşu duyacağız. Takvamız artacağız, artacak ve esas bizden yapılması gerekeni yaptığımız için hem huzurumuz, e, mutluluğumuz artacak hem de ödülümüz e, o oranda e, fazlalaşmış olacaktır. Bunun için yapmak zorunda kaldığımız işleri önceleri sevmesek ve arzu etmesek dahi Severek yapmaya çalışmalıyız. İşimizi yarı yarıya kolaylaştırarak huzurlu bir hayatın düğmesine basmalıyız. Mutlu olmanın yolu, huzurlu yaşamanın yolu Allah'a kulluktadır, ibadettedir. Esas güzellik olan İslam'ı yaşamadadır. Hayatı kendi kendimize zehir etmemeliyiz. Severek ve isteyerek Allah'ın razı olduğu işleri yapmak mutlu ve huzurlu hayat şartlarından önemlilerinden biridir. Sakin ve nazik olma, herkese iyi davranma, kendimize iyi ve güzel telkinlerde bulunma da diğer huzurun, mutluluğun diğer şartlarından bazılarıdır. Allah bir ayetinde peygamberimize insanlara karşı sert ve kaba davransaydı onları etrafından dağıtırdı demektedir. Ali İmran suresi 159. ayette. Dolayısıyla biz karşımızda sahabe gibi olgun insanlar bulunmadığından ve biz haşa peygamberin o güzelim özelliklerine tümüyle sahip olamadığımızdan güzel konuşmasını beceremezsek, tatlı konuşmazsak e, nazik ve kibar olmaz katı ve sert olursak etrafımızdaki insanları elbette dağıtırız. Eşimizi çocuklarımızı bize sevgi duyan, saygı duyan e, insanlar olmaktan çıkartırız. E, sadece despot e, bir şekilde e, askeri hiyerarşiyle evimize Kurallar yağdırırız ama Huzuru sağlayamayız Bazı ayetlerde de yine müminlerin vasıfları Arasında alçak gönüllü ve mütevazi Olma hali özellikle belirtilir Mesela fetih suresi 29. ayetinde son ayetinde Maide suresi 54. ayette Müminlerin merhametinden Tevazusundan birbirlerine karşı Zillet zelil içerisinde Yani tevazu içerisinde Kibar davranmalarından e, Özellikle bahsedilir işte böyle bir davranış en azından bize karşı yapılacak hücumlara karşı bir koruyucu bir kalkan görevi görür. Kişiye yönelen saldırı ve suçlamalar ne kadar az olursa insan o kadar stres ve bunalımlardan, huzursuzluklardan e, uzak olur. Sevgili dinleyiciler, dünyevi endişelerin, e, dünyevi sıkıntıların, dünyevi üzüntü ve kederlerin giderilmesi çok önemlidir. E, ama... Hüzne ihtiyacımızı biz dini endişelere yer bırakan o boşluğumuzu Allah'ın İslam'ın e, bizi e, tavsiye ettiği e, emirlere yönelmek bakımından e, müminlerin ve davanın dertlerini yüklenerek onları tefekkür ederek günahlarımızı düşünüp ondan dolayı hüzünlenerek hüzünlü şekilde inan Kur'an'ı hüzünlü bir şekilde okumaya çalışarak bu boşluğu doldurmalı. Ve mutluluğun aynı zamanda böyle dini hüzünle de beraber karma şekilde en güzel e, olacağını değerlendirmeliyiz. Tekrar edelim dünyevi endişe ve kederlerden e, uzak kalmak, e, psikolojimizi düzeltmek, stres ve bunalımlardan uzak olmak, kalbi mutmayına erişmek için önemlidir. Dünyevi e, konularda hüzünlenme konusunda olumsuz enerjimizi boşaltmak, deşarj etmek için Dua etmek, ağlamak, dertleşmek, sıkıntılarımızı dostlarımızla paylaşmak e, gerekmektedir. Şayet stres ve üzüntü içine düşmüşsek, iyi olduğumuzu, yeryüzünde kötü durumda olan tek kişinin biz olmadığımızı düşünmeliyiz. Hatta biraz daha ileri giderek, dünyevi konularda bizden daha altta olan insanlarla kendimizi kayaslamamız gerektiğini ifade eden hadis-i şeriften yola çıkarak, Bizden daha kötü durumda olan, bizden daha sıkıntılı, dertli, daha çok hasta insanların bulunduğunu düşünmeliyiz ve kendi kendimize telkinlerde bulunmalıyız. Şükretmeliyiz, hamd etmeliyiz halimize. İsyan edecek e, Allah'ım neydi benim günahım deyip de sanki günahsız olduğumuzu ifade edecek sözler veya Allah'ın imtihan için ya da kendi ellerimizle yaptığımız bazı hataların sonucu olarak Başımıza verdiği musibetlerden dolayı aşırı stres, bunalım, isyana giden problemler yerine kendimizi olgunlaştırmalıyız. İmtihanımızı kazanacak şekilde sabrın, tevekkülün kanatlarına yapışmalı ve öyle yücelmeliyiz. Sıkıntılarımızı içimize gömmemeliyiz. Dost ve arkadaşlarımızla paylaşmalıyız. Böylece sırtımıza binen ağır yüklerin hafiflediğini görürüz. Sıkıntılar, dertler paylaşıldıkça azalır. Sevinçlerse paylaşıldıkça çoğalır. Ee, sevgili dinleyiciler ama böyle sıkıntılı durumlarda en iyi derdimizi paylaşacağımız e, en büyük dostumuz Allah'tır. Dua böyle durumlarda en güzel çare ve hafifleme yoludur. Zira dostlar içinde en sadık ve en samimi dost Allah'tır. Onunla dertlerimizi paylaşmak, ondan yardım ummak kadar... Hiçbir şey insanı stresten, bunalım ve huzursuzluklardan kurtarmaz. Başkasına anlattığımız derdimizi o ne kadar paylaşabilir? O ne kadar çözüm getirebilir? Bir hastalığımıza bir başka insan ne kadar şifa verebilir? Nasıl verebilir? Şifa vermek Allah'ın elindedir. Çözüm sağlamak mutlak manada Allah'a aittir. Dolayısıyla karşımızdaki insan doktor da olsa, zengin de olsa... O da aciz bir kuldur. Onun da bir sürü sıkıntıları, dertleri vardır. O yüzden e, her şeyi e, değiştirebilecek, her gücü elinde bulunduran mutlak e, hakim, e, mutlak hakim, mutlak alim Allah'tır. Esas derdimizi onunla paylaşmak, ona arz etmek, ondan medet ummak, ondan yardım istemek gerekir. O yüzden sadece Allah'tan yardım istememiz gerektiği halde, Türbelerden medet ummak, işte bazı büyük sandığımız insanlara sığınmak, mümin kula yakışacak bir tavır değildir. Gönlümüzü Allah'a havale etmeli, sıkıntılarımızı O'na arz etmeli, O'ndan yardım istemeli, derdimizi O'na açarak O'na yalvarmalı, O'na dua etmeliyiz. Günahlarımızı affedecek ancak O'dur. Papazların önünde günah çıkartır gibi, başkalarından tevbe istemek veya O'nun affetmesini e, talep etmek, ee, ya da onun ancak Allah'tan istenebilecek şeyleri isteyerek ondan çözüm beklemek müvahhid bir mümine yakışacak hususlar değildir. Eş, dost ve arkadaşlarımız Allah'a olan dua ve niyazlarımızdan sonra gelebilir. Dolayısıyla e, Allah dilerse duamızın bir kabul, kabulü vesilesiyle ilaçlara e, şifa e, verir. Dilerse insanların tesellisi bize etkili olur. Ya da müminlerle dertleşmek Allah'a dertleşmekten Allah'la dertleşmekten sonra e, ikinci, üçüncü derecede yapabileceğimiz müsait olan bir husus ancak olabilir. Kader inancı ve Allah'a karşı kayıtsız şartsız teslimiyet, stresin, bunalımın, huzursuzluğun en etkin çaresidir. Bu çareyi iyi kullanan insanlar, sağlığını da iyi koruyanlardır. Bir kişide ruhi ve hissi bir düzensizlik yani sıkıntı ve üzüntü dünyevi konularda varsa... O kişinin bulunduğu ve yaşadığı fiziki ortamda da mutlaka uyumsuzluk ve düzensizlik var demektir. Aynı şekilde bir yerde fiziki uyumsuzluk ve düzensizlik varsa yine orada mutlaka psikolojik ve düzensizlik uyumsuzluk var demektir. O yüzden İslam'ın hakim olmadığı ortamlar, devletler, ülkeler, iş yerleri, aile sistemleri, İslam'ın hakim olmadığı gönüller huzurdan, mutluluktan uzak yerlerdir. Saadet aslında uzak yerlerdir İslam'ın hakim olmadığı çağlar. Nerede İslam'ın hükmü uygulanıyorsa ister gönül açısından değerlendirelim ister hüküm kanun açısından uygulama açısından değerlendirelim. Orada güzellik vardır huzur vardır mutluluk vardır güzel yaşayış vardır. Nerede bunlar yaşanmıyorsa İslam hakim değil mahkum durumdaysa orada kaos vardır anarşi vardır. Güvensizlik vardır, huzursuzluk, stres, bunalım, psikolojik hastalıklar, anormallikler vardır. Çözüm sadece İslam'ın e, tavsiye ettiği e, ibadette, takvada, Allah'ı hatırlamakta, anmakta, zikirde, Kur'an'da aranmalıdır. Başka türlü arayışlar, aradık, arandıkça insanı daha olumsuzluklara götürecek problemlerdir. Ruhi uyumsuzluk ve düzensizlikler, kolaylıkla fiziki düzensizliğe, ve keşmekeşliğe dönüşür. Bu sebeple öncelikle ruh ve his dünyamızı tanzim etmeliyiz, düzenlemeliyiz. Korktuklarımızdan emin olmak, sıkıntılarımızdan kurtulmak için esas korkulacak, esas sevilecek, esas ümit edilecek yeri iyi belirlemeliyiz. İnsanları dünyevi endişeler içinde en çok korkutan nedir? Ölümdür, açlıktır, yarınların, geleceklerin endişesidir, mesleğini veya şerefini kaybetme gibi olaylardır. Bunlar arasında en önemlisi mümkün ki ölüm korkusudur ama müminler için ölüm tabii bir kanundur. Diğerleri de uzun uzun izah etmek şu anda konumu bölmek olacaktır. Diğerleri de birer imtihan vesilesi olarak bizim sevaplarımızı artıracak, günahlarımıza kefaret olacak, ilahi yer yer ikramlar kabul edilebilir. Biz kadere inanırsak kederden uzak kalırız. Allah'a teslim olursak Allah'tan gelen sıkıntılara, zorlara, zorluklara, imtihanlara yer yer acı ve meşakkat veren hususlara bile zevk alacak şekilde bakmış oluruz. Lütfun da hoş, kahrın da hoş deriz. Allah'tan gelen her türlü imtihanın cilvelerine karşı. Ölümü de korkulacak bir durum olarak görmeyiz. Ölüm sevdiklerimize kavuşmaktır. Yeter ki biz oraya hazır olmaya çalışalım her türlü sıkıntının, üzüntünün, kederin yok olacağı, üzüntünün ve mahzun olmanın olmayacağı, hiçbir gözün görmediği, hiçbir hayalin ulaşamadığı, güzelliklerin bulunduğu bir mekana hicrettir müminler açısından ölüm. O yüzden ruhi gerilim ve bunun bir parçası olan üzüntü ve sıkıntı doğru yerde kanalize edilir ve sınırı belli olursa, ...hayatımızın bir parçası olduğu, yer yer bundan da zevk alacağımız ortaya çıkar. Mevsimler nasıl insan hayatının bir parçasıysa ve insanı etkileyen bir vakıa ise, ...sıkıntı ve üzüntü de, ruhi gerilimler de insan hayatının gerçekleridir. İnsanlar arasında biz günleri evirir çeviririz diyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla nasıl toplumların bir çıkışları, inişleri vardır, zenginlikleri, fakirlikleri vardır, ilerlemeleri ve gerilemeleri vardır... Yükselmeleri ve çöküşleri vardır. İnsan hayatında da maddi yönüyle, ekonomik yönüyle, üzüntü ve sevinç yönüyle de böyle zikzaklar, böyle gitgeller vardır. Bunlar doğaldır. Cennettedir e, hiçbir üzüntünün, sıkıntının olmadığı her türlü büyük güzellikler. Yalnız bu ruhi gerilimlerin sürekliliği ve devamlılığı İnsan bedenine e, tamir edilmesi, geriye döndürülmesi imkansız zararlar verebilir. İşte birikmiş gerilimlerin etkisi daha çok e, ihtiyarlayınca ileri yaşlarda ortaya çıkabilir. Çoğu kere de insanı ciddi hastalıklara, psikolojik bunalımlara sürükleyebilir. Onun için sevgili dinleyiciler, olgunluk bir sabır işidir. Uzun vadeli kazanç uğruna geçici ve kısa vadeli kazanç ve zevkleri feda edebiliriz feda edebilmektir olgunluk. Yani daha büyük güzelliği elde etmek için küçük küçük güzelliklerden vazgeçmek, daha büyük huzur ve neşeyi elde etmek için küçük sıkıntılara aday olmak olgun insanların e, yapacağı güzelliklerdendir. Olgunluk bir sebattır. Olumsuz etkilere boyun eğmeden hedefe doğru yürümek ve hedefe varmaya çalışmaktır olgunluk. Bizim hedefimiz de Allah'ın rızası, dünyada O'nun yardımı, ahirette O'nun rızasının bir ödülü olan cennet olmalıdır. Olgunluk bir iradedir. İrademizi güçlendirmeli, nefsimizin hevasının isteklerine gem vurmayı becerebilmeliyiz. Olgun olalım. Umut kırıcı olaylar karşısında ezilmemek, üzülmemek gücüne sahip olmaktır olgunluk. Olgunluk bir tevazudur aynı zamanda. Olgun bir insan yanıldığında hata ettim diyebilen ya da özür dilerim diyebilen bir insandır. Hatta ailesine, çocuklarına, kendinden daha küçüklere, talebelerine, işçilerine karşı hata ettiyse olgun bir insan olmanın özelliği olarak özür dilemesini bilmeli, hatasında ısrar etmemeli, hatasını kabullenmelidir. Olgun insan özüyle sözü sözüyle de özü bir olan Bilmediği şeyin peşine düşmeyen insandır. İsra suresi 36. ayetinde e, bilmediğimiz şeylere düşmenin kırandığı ve yasaklandığını görürüz. Ruhi olgunluk da ruh sağlığına sahip olmak e, demektir. Dolayısıyla ruh sağlığına sahip olmak için önce ibadetler harfiyen yerine getirilmeli, haramlardan kaçınılmalı, Allah çokça zikredilmelidir. Onu hatırlamak, onu düşünmek, onunla birlikte yaşamak, ona yönelmek, ona dua etmek, işte stres ve bunalımlardan kurtulmak ve olgun insan olmak, ruhumuzu da olgunlaştırmak için mutlaka yapılması gereken hususlardandır. Kur'an'da ruhi gerilimlerden, bunların tezahürlerinden bahsedildiği de görülür. Özellikle Müslümanların başarısı karşısında kafirlerin duydukları kıskançlık, haset, öfke, ve bunların davranışa yansıyan yönlerini Kur'an-ı Kerim e, ısrarla vurgular. Dolayısıyla dünyevi endişelerin, sıkıntıların en çok kafirlerde onların ruhi psikolojilerinin dışa yansıması içlerinde ve dışlarında e, bir sürü e, ruhi gerilimleri olduğu e, vurgulanır. E, onun için de korkusuz ve emniyette bir hayat yaşamaları, ahirette de bu hayatın devam etmesi ancak Müminler için, salih amel işleyen insanlar için söz konusudur. Müminlere korku ve üzüntü olmayan bir hayat vaat edilir. Bakara suresi 32, 62, 112, 262, 274, 277. ayetlerinde ve daha diğer ayetlerde olduğu gibi. Evet bu teminat esas olarak ahiret hayatı için olmaktadır. Ama bununla birlikte dünya içinde kısmen üzüntüsüz, ve e, korkusuz bir hayat imanda zirveye ulaşan kemal noktasına giden e, salih amel konusunda ihlası takvayı katık eden e, insanlara kısmen dünya içinde e, korkusuz ve üzüntüsüz bir hayat yersiz korkulardan yersiz üzüntülerden e, dünyevi endişelerden uzak bir hayat vaat edilmiş olur Allah'a tevekkül edip ona güvenmek ona teslim olmak Yarınından emin olmak ve güven içinde yaşamak ümidi insanı huzurlu yapar ve ruhi gerilimlerden uzak tutar. Kafirlerin yarınlarından endişeleri vardır. Ölümü çok endişeli bir özellik olarak kabul ederler. Çünkü ölümden sonra güzelliklerin kendilerine açılmayacağını bilirler. Ölüm onlar için ya yokluktur ya azaptır. Ee, onun için ölümü öncelikle önemli bir stres ve bunalım kaynağı olarak değerlendirirler. E, bu sebeple büyük bir güvensizlik içinde, tatminsizlik içindedirler. Bu da onları huzursuz eder, çeşitli ruhi gerilimlere sürükler. İşte insanımız da e, yet, iman konusunda zaaflara sahip olduğundan beri artık psikolojik bunalımlardan, e, stres ve e, huzursuzluklardan onlar da kafirler gibi şikayet etmeye başladılar. Ve bunların e, problemleri gittikçe etrafa yayılmaya başladı. Sebebin farklı alanlarda arandığını görüyoruz, biliyoruz. Ama sevgili dinleyiciler, gerçekten Allah'a hakkıyla iman eden, salih amellerle hayatını güzelleştiren insanların, bol bol dua eden, zikreden, huşu ile Allah'a yönelen insanların, gönüllerinin mutmayın olacağı, huzurlu olacağı, her türlü stres, bunalım ve huzursuzluklardan uzak bir hayat yaşayacağına Garanti verebiliriz. Allah'ın sıkıntı verdiği belalarla denediği durumlarda da onlar sabırlı olacaklardır. Tevekkülle yaklaşacaklardır. Allah'tan geldiği için, Allah'ın imtihan ettiğini bildikleri için e, bu konuda üzüntü duymayacaklar. Hatta Allah'ın verdiği bu sıkıntıları teselli kaynaklarına yapışarak kendi günahlarının affı için, kendi derecelerinin yükselmesi için bir basamak bir e, güzellik olarak görecekler e, o tür sıkıntılara bile tatlı bir e, hüzünle sevgiyle yaklaşacaklardır ruhi gelimlerden kurtulmanın çarelerini geçici şeylerde e, aramak e, kafirlere has e, özelliktir bunlar maddi özellikler insana ebedi teminat veremez insandaki sonsuzluk duygusunu tatmin edemez dünya son, sonludur maddi zevkler, dünyevi zevkler çok sınırlıdır, sonunda acı vardır, kısa zamanda tadı geçecektir, bedeli de ağırdır. Ee, dünya fanidir, ahiretse sonsuzdur. Ancak ahiret inancı insanın sonsuzluk duygusunu tatmin eder. İman eden insanları bunalımlardan kurtaracak iki önemli çıkış yolu bulunur. Bunlardan birincisi kadere iman, ikincisi sabır ve duadır. Kader inancının insana sağladığı ruhi huzur ve sükûnu hiçbir şey sağlayamaz. Kadere iman eden kederden emin olur. Keder ve üzüntü insan sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerin başında gelir. Tabii bu üzüntü, tekrar edelim, e, İslam'ın ve Müslümanların dertleriyle e, dertlenmenin getirdiği tatlı bir hüzün değil. Biz dünyevi sıkıntıların problemlerinden bahsediyoruz şu an. E, evet. Ee, bu tür üzüntüler insan sağlığını da psikolojik ruhi sağlığını da tehdit eden önemli etkenlerdendir. Sabır ve dua ise insanı sonsuzluğa bağlar, onun sonsuzluk duygusunu tatmin eder. Dua yaratan ile yaratılan arasındaki münasebetleri düzenleyen en kısa yoldur. Cenab-ı Hak duanız olmasaydı Rabbinizin yanında ne kıymetiniz olurdu buyurur Furkan suresi 72. ayette. Peygamberimiz dua ile ilgili bir hadisinde şöyle buyurur. Allah'ın kendisine sıkıntı anında başının dağra düştüğünde icabet etmesinden hoşlanan insan rahatlık anında da bol bol dua etsin diyor. Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste. O yüzden sadece sıkıntılı anlarda Allah'a yönelmek yeterli değildir. O sıkıntılar gittiği zaman da başka tanrılara yönelmek veya Allah'a dua etme ihtiyacı, ibadet etmeye ihtiyacı hissetmemek, Müminlerin şanına, müminlerin kulluk bilincine yakışmayan çok çirkin, çok eksik, çok yanlış şeylerdir. Dua gelen ve gelecek olan belalara karşı da fayda verir buyurulur. Ey Allah'ın kulları size dua etmenizi tavsiye ederim diyor Peygamberimiz. Dua etmeyi ihmal etmeyin diyor Tirmizi'nin rivayet ettiği bu hadiste. O yüzden dünyevi sıkıntılarımızın, üzüntülerimizin gitmesi için Bol bol dua etmeli Allah'a müracaat etmeli ona yönelmeliyiz onunla konuşur gibi dertlerimizi ona arz etmeliyiz sıkıntılarımızı ona havale etmeliyiz dua insanı rahatlatır işin neticesini Allah'a havale eden ondan af dileyen insan gönül huzuruna ve birine içini dökmenin rahatlığına kavuşur sabır esas ilk satma esnasında ilk problem ilk musibet esnasında gösterilen bir mukavemettir bir e, dayanmak bir tahammül etmektir Buhari'nin ve müslimin ittifakla e, rivayet ettiği hadiste e, Hz. Yakup güzel sabır diyor e, Yusuf suresi 82. ayette dolayısıyla Kur'an sabırdan övgüyle bahseder e, nice ayetlerinde sabrın sağladığı ruhi olgunluğu ve neticede elde edilen huzur ve mutluluğu hiçbir şey sağlayamaz sabırsız insan evvela kendine zarar verir keskin sirkenin küpüne zarar verdiği gibi. insan ziyan içindedir. Ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç diyor Asır suresinin ikinci, üçüncü ayetinde Cenab-ı Hak. Onun için birbirimize de sabrı tavsiye etmemiz gerekir. Sabrı da ancak Allah'ın yardımıyla elde edeceğimizi unutmamak, Allah'ın sabır vermesi için de dua etmek veya sabrın altyapısı olan imani olgunluğa, ibadet ve itaatlere karşı tahammül ederek, günahlara karşı meylimiz konusunda, nefsi isteklerimiz konusunda sabır göstererek, dünya sıkıntılarına sabır gösterecek bir altyapı hazırlamamız gerekir. Sabır insana direnme gücü verir, olgunlaştırır, mutluluk yolunu gösterir. Sabır ve dua insanın en samimi iki dostudur. Bu iki dosta sahip olanlar huzurlu ve mutlu olan insanlardır. Öyleyse huzurlu olmak için biz niye bu iki dosttan uzak olalım, e, onlara sahip olmaya çalışmayalım? Evet sevgili dinleyiciler, İslam komşusu açken tok yatan bizden değildir der. Bencillik ve bireycilliğe, bireyselliğe, efendim e, ilgisizliğe, e, vurdum duymazlığa İslam müsamaha göstermez. Doğudaki bir Müslümanın ayağına diken batsa, batıdaki bir Müslüman bunun acısını duyup, dertlenmezse, bu acıyla üzülmezse o Müslümanlardan değildir buyrulur hadis-i şerifte. Dolayısıyla bu tür hadisler ve İslami düsturlar işte tatlı bir hüzün dediğimiz bu çileyi, ıstırabı ibadetleştirmekten öte hatta imanlaştırmaktadır. Yani başkasının derdiyle dertlenmek, onun üzüntüsüyle hüzünlenmek, onlara yardım edebilmek gayreti içerisinde bazı sıkıntılara talip olmak sadece tavsiye edilen bir husus olmaktan öte imani bir gerekliliktir de sevgili dinleyiciler. Bu gerekçelerle ıstırap ve davanın çilesini ta iliklerinde hissetmek, iman kardeşlerinin dertleriyle dertlenip üzüntülerine ortak olmak Müslümanın bütün bir ömür boyu kendinden ayrılamayacak ruh halidir. Bugün biz rahat keyfimize bakarken Irak'ta, Filistin'de, Lübnan'da, Çeçenistan'da, Afganistan'da nice Müslüman kafirlerin zulmüyle, onların işgalleriyle, evlerinden barklarından oluyorlar. Bazıları namuslarını veya şereflerini kaybettiğini düşünüyorlar. Biz böylesine kafirlerin zorlamasından dolayı namusun ve şerefin kaybedilmeyeceğini değerlendiriyoruz. Ama cidden çok zor durumda kalıyorlar. Ekmeklerine katık edecek bir yiyecek bulamıyorlar. Afrika'daki nice insan yine batının sömürüsünden dolayı e, su kaynaklarından, e, gıda kaynaklarından mahrum bir vaziyette açlık tehlikesiyle, susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Biz evimizin sadece kendi rahatımızı düşünürsek, sadece evimizin gıdalarıyla meşgul olursak, sadece iş, aş, eş diye e, kendimizle alakalı hususları öne çıkartır. Ve bu insanların dertleriyle dertlenmez. Onlara yardım etmenin yollarını aramaz. En azından onlara dualarımızla dertlerini paylaştığımızı ispat etmezsek. E, tabii ki e, gerçek manada müminlerden sayılamayacak şekilde oluruz. E, komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir nebevi bir ifadenin durumuyla kendimizi tartmamız gerekir. Komşumuz ağlarken bizim gülmemiz o matem yaparken bizim eğlenmemiz ne kadar yakışır? İşte bir şair alt katta eğlence, üst katta yangın ifadesiyle bunu belirtiyordu. Üst üst katta yangın olurken alt katta eğlenceye nasıl devam edebilir bir insan? Dünyayı da bir böyle katlar halinde ya da aynı geminin farklı kompartımanlardaki yolcuları olarak düşünebiliriz. Onun için. Müslüman dertsiz, çilesiz, gamsız, bencil ve boş veren bir kimse olamaz. Güzel bir şekilde Müslümanların derdiyle dertlenen, ıstırap çeken, çilekeş ve mahzun bir insandır Müslüman. Müstekbirlikten uzak, müstezaflığa daha yakın bir konumdadır. E, tabii bu müstezaflık zillet anlamında efendim kafirlerin e, çizmeleri altında ezilmeye rıza göstermek anlamında değil... Müstekbirliğin tersi anlamındaki bir yaklaşım olarak ifade edilir. Kendilerine e, nimetler vaat edilen, devletler vaat edilen, biz e, müstazaflara ve salihlere e, yeryüzünde halifelik vereceğiz denilen e, anlamda çile sahibi, e, hüzün sahibi insan konumunda olmalıdır Müslümanlar. E, Müslümanın ıstırap ve üzüntüsü kendisine yüklenen sorumluluktan ötürü, Duyduğu bir mesuliyetin kendisine yaşattığı bir ruh halidir. O ıstırap çekip İslam'ın ve Müslümanların dertleriyle hüzünlendikçe imanı kuvvetlenecek, imanı seviye kat ettikçe de daha çok yer yer çile çekecek veya daha çok e, Müslümanların ve İslam'ın derdiyle dertlenmeyi sevecektir. Bütün bu ömür böyle geçecektir. Karşılığında da ahirette hiç üzüntü olmayan devamlı sevinç kaynağı olan cennetlere nail olacaktır. Yüce dava uğruna çekilen ıstırap, çile, üzüntü insanı ruhen yükselten, onu olgunlaştıran en büyük etkendir. Nasıl ki sevgili dinleyiciler, altın madeni topraktan çıkarıldıktan sonra yüksek ısıda eritme fırınlarında defalarca eritilir, kuyumcunun çekicinde, örsünde onun işte darbeleri altında, mengenesi arasında çile çektikten sonra ancak o zaman büyük insanların başı üstünde iftiharla taşınan bir taç haline gelebilir. Söz gelimi yine toprakta ayaklar altındayken bugün padişahların başları üzerinde taşınırken aynı maden aynı altındır. Fakat karşılaştırma kabul etmez derecedeki toprak altındaki maden olarak bir altınla işte bir taçlardaki ya da işte kolyedeki bir altın ...onun bu arada çektiği acı, sıkıntı, çile ve ıstırabın bir sonucudur. Ee, buğday tohumu toprak altında ezilmeden, yarılmadan, yaralanmadan, şehit olup ölmeden... ...insanlara gıda olarak e, hem de kendisinin yetmiş misli çoğalarak bir güzelliğe ulaşamıyor. Ee, sıkıntılara katlanıyor bir buğday tanesi. Toprak altında zinden hayatı yaşadıktan sonra rüzgarlara, güneşlere göğüs geriyor, eğiliyor... ...efendim kızarıyor, sonra değirmenlerde öğütülüyor, un oluyor ve sonra insanlara güzel bir gıda olarak nimet haline dönüşüyor. O yüzden dünyada her türlü olgunluk ve güzelliğin mutlaka alt sebepleri olarak çile çekmek, meşakkat ve zahmet çekmek gerekiyor. Zahmetsiz rahmet olmaz sözü de zaten bunu anlatıyor. İşte bu tür işlemler esnasında... Sözgelimi altına veya buğdaya sorulsaydı, kendisine reva görülen bu hallerin ancak kendisinin toprak altındaki rahat ve huzurunu bozmaktan başka bir işe yaramadığını belki söylerdi, dile olsaydı. Kendisine bu üstünlüğü sağlamış olan çilelerin kıymeti bu sonuçla ona gösterilse çile çekmeyenlerle karşılaştırma yapılarak anlatılabilseydi mahcup olup müteşekkir kalır bize teşekkür edecekti. Dikkat edilirse bütün bu çekilenler altına, buğdaya, diğer nimetlere, olgun insanlara altın olması, altın gibi nimet olması bakımından aslında hiçbir şey ilave etmemiştir. Fakat bununla beraber altın başlar üstünde taşınır, buğday sofralar üzerinde nimet olarak takdir edilir hale gelmesini bu çile çekmesiyle, bu zahmet ve sıkıntılara katlanmasıyla ulaşabilmiştir. Aynen bunun gibi sevgili dinleyiciler. Çekilen sıkıntı ve da insanların ruhlarına fazladan bir şey katmazlar. Fakat onların manen yükselmesini, ulvileşmesini, başlar üzerinde taşınır gibi yücelmesini sağlarlar. O yüzden Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hatırlattığı bir hadis-i şerifi hatırlamış olalım. En büyük belalar peygamberlerin, sonra Allah dostlarının, Allah'ın sevdiği insanların, sonra sırasıyla diğer müminlerin Başına gelir şeklinde peygamberi ifade bu Allah yolunda çekilen çilelerle alakalı olayın güzel tarafını gösterir. Yalnız bu ifadelerden insanların yüce Allah'tan acı, ıstırap, felaket ve hüzün istemelerinin tavsiye edildiği sonucu çıkarılmamalıdır. Peygamberimiz bunu kesinlikle ifade etmemiştir. Hatta bu yasaklanmıştır. Bizlere Allah Teala'dan daima sıhhat ve afiyet talep etmemiz hadis-i şeriflerde tavsiye edilmiştir. Fakat e, imtihan nispetinde mutlaka olgunluğumuza göre çileler çekeceğiz. Bazı belalarla imtihan edileceğiz. Onlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hadis-i şeriflerdeki ifade bize bunu gösterir. Başkalarının acı ve ıstırabına ortak olmak, onların dertleriyle dertlenip üzüntülerini paylaşmak, günümüzün bireysel zevk anlayışına zıt, ciddi bir nefis eğitimi ve ruh seviyesi isteyen bir haldir. İslam, işte bu durumu imanlaştırmıştır. Bunun için de sevgili dinleyiciler, önce namaz, oruç, zekat, infak, kurban gibi ibadetlerle, kendi bağlılarını maddeten ve manen eğiterek, onları bunu kabule hazırlar İslam. Daha sonra da, yeryüzündeki canlılara merhamet edip acıyın ki, gökyüzündekiler de sizlere merhamet etsin, şeklindeki hadis-i şerif ve benzeri tavsiyelerle, müminleri daha büyük istikametlere yöneltir. Nihayet Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen bizden değildir. E, emriyle bu istikameti gösterir. Bunu bir iman meselesi haline getirir. Bu gerekçelerle Müslüman çilekeş ve mahzun bir varlıktır. Kahkahalarla gülemez. Çok ağlayıp az gülmeyi tercih eden e, bir hayatı e, daha güzel görür. Müslüman çile çektikçe imanı kuvvetlenecek. İmanı kuvvetlendikçe de daha çok çile çekmeyi talep edecektir. Allah yolundaki çileyi. Bu, bu, böylece bütün bir ömür boyu bu sürüp gidecek ve sonra da korku ve üzüntü olmayan gerçek mutluluk yurdunu hak etmiş olacaktır. Bunun en güzel, en canlı misali Hazreti Ömer'in İslam'dan önceki ve İslam'dan sonraki hareket ve davranışları arasındaki çok açık bir farktır. İslam'dan önce çocuğunu bile diri diri toprağa gömen Hazreti Ömer'in İslam'dan sonra bir keçi yavrusunun e, Dicle Nehri ki Medine'ye çok uzak bir yerde üzerindeki bir köprüden geçerken bir keçi yavrusunun oradaki bir köprüden geçerken bu köprünün kendi ihmali sonucu harap olarak bu yavrunun ayağının kırılmasına sebep olması ihtimaliyle tir tir titreyerek hüngür hüngür ağlayan bir Ömer düşünelim. Evet bütün bunlar. Değil başka insanların, insan dışındaki canlıların bile çektikleri veya hatta çekme ihtimali olan acı ve ıstırabı kendi nefsinde duymuş olmanın e, Hz. Ömer örneğinde en canlı bir ifadesi. Yine Hz. Ömer'in başkalarının acı, ıstırap ve üzüntü içinde olmaları ihtimaliyle sabaha kadar gözünü kırpmadan sokaklarda, mahalle aralarında dolaşması, Müslümanların derdiyle dertlenip, onların sıkıntıları var mı acaba diye yerinde incelemesi, Müslüman'ın ruh büyüklüğünü gösteren e, güzel örneklerden birkaçıdır. Zira Ömer de, peygamber de, e, Müslümanların dertleriyle dertleşen o güzel insanlar da e, bizim gibi bir insandı. Onlar da etten ve kemiktendi. Muhakkak e, Hazreti Ömer ve diğer e, Müslümanların derdiyle dertlenen, cihad eden, e, bu, yolda, bu yolda bir sürü fedakarlıklara katlanan insanlar da istirahat etmek, dinlenmek e, işte çoluk çocuğuyla e, rahat bir hayat yaşamak ihtiyacını duyarlar sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar böylesine bir mesaiye tebliğe, cihada Hz. Ömer gibi işte gece uyumayıp e, sokakları teftişe nasıl olup da tahammül ediyorlar bir insan nasıl bunları başarabiliyor hepimizden çok yorulmasına rağmen Yine de gece gündüz bunlar aktif bir şekilde görevlerini yerine getirmeye çalışırken bir sürü zorluklarla göğüs gö göğüse kalıyorlar. İlim adamları ne çile çekerek kitaplar e, oluşturuyorlar. E, cihat erleri mücahidler cephelerde ne sıkıntılara çilelere e, muhatap oluyor talip oluyorlar. Fakirlerin e, imtihan vesilesiyle ne kadar zorluklarla karşı karşıya olduklarını bir bardak su bulmak için sudan da insanların ne sıkıntılara göğüs gerdiklerini, bazıları bir parça ekmek bulabilmek için ne kadar zahmet çektiklerini bir düşünüverelim. İşte biz de onların dertleriyle dertlenmek zorundayız. Birkaç sene evvel çocuğunu diri diri gömen Ömer'in birkaç sene zarfında bir keçi yavrusunun ayağının kırılması ihtimaliyle üzüntü duyması, hüzünlenmesi, ruhi olgunluğa erişmesi ancak İslamiyet'in bu çeşit çileleri imanlaştırmış olmasıyla mümkün olabilmiştir. O yüzden sevgili dinleyiciler, biz de imanın tadına varabilmek için tatlı bir hüzne sahip olmalıyız. Müslümanların ve her şeyden önce de İslam'ın dertleriyle, davanın dertleriyle dertlenmeliyiz. O yolda o yolda tebliğ e, zahmetlerine, sıkıntılarına katlanarak, İslam'ı yaşama sıkıntılarına, zorluklarına katlanarak çileyi içselleştirmeliyiz. Derdimizi sevecek İslam'ın derdiyle dertlenecek Bir güzelliğe erişmeliyiz Bir olgunluğa sahip olmalıyız Onun için Ümmetin fesadı zamanında Bir sünnete sarılana şehit sevabı Verilecektir Çünkü ümmetin fesadı zamanında Bir sünneti ihya etmek Allah yolunda başını vermek kadar Zahmetli sıkıntılı Üzüntü verecek zorluklar Sıkıntılarla örülmüştür Öyle bir dönemde işte bir sünneti ihya etmek, unutulan bir dini görevi yeniden ihya etmek Allah yolunda şehit sevabı kadar verilir. Bu fazladan bir sevap değil, sıkıntının karşılığı olarak zahmete göre bir rahmettir. O yüzden fesat zamanında İslam'ı yaşamanın çokça hüzünlü dertleri, sıkıntıları olduğunu ama bunun aynı zamanda insanın gönlünü açan, huzur veren bir güzellik kaynağı olduğunu da ifade etmiş olalım. Bunun yanında sevgili dinleyiciler, Son bölüm olarak üzüntü konusunu noktalamadan Kur'an'ı hüzünleme, hüzünlenerek okumayı, Kur'an'la hüzün arasında irtibat kurmayı gündeme getireyim. İnşallah Allah yolunda gözyaşı dökme, Allah yolunda ağlama konusunu önümüzdeki hafta işlemeye çalışayım. Müminler Allah zikredildiğinde, Allah anıldığında kalpleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda, İmanları artan kimselerdir. Enfal suresinin ikinci ayetinde bu konu vurgulanır. Kur'an biz insanlara değil de dağlara indirilmiş olsaydı onu Allah korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görecektik. Haşr suresi 21. ayette bu vurgulanır. Dağların taşların biz e, cansız olduğunu zannederiz. Halbuki cansız hiçbir şey yok. Onlar da Allah'ı tesbih eder, zikreder, ibadet ederler. Ve Kur'an'ın ifadesiyle Kur'an dağlara inmiş olsaydı Dağlar bu emanetin Büyüklüğünden dolayı Sorumluluk hissinin ağırlığından dolayı Parça parça olacaklar Allah korkusundan başları eğik düşecekti Nasıl olacaktı bu durum Biz bugün dağları taşları Bugünün ilmi tekniği vasıtasıyla Yeterince tanıyamadığımız için Onların kendine ait bir dünyasını Bilemediğimiz için Onların ruh hali var mıdır nasıldır Anlayamadığımız için bu konu bizim için hayli ne oluyor anlayışımıza zor geliyor. Ama Kur'an'ın haber verdiği her şeyi biz en doğru bir ilim kaynağı olarak değerlendiriyoruz. Ve günümüzün henüz bilimle ulaştığı noktaların çok zayıf olduğunu, çiçeklerin suyun nasıl insan davranışlarından etki ettiğini, onların nasıl bir anlayışa sahip olduğunu bilemediğimiz ama bu konuda yeni bazı araştırmalar neticesinde bilmemiz, Hayretlerimizi gizleyemediğimiz durumlar olduğu gibi dağların taşlarında Allah korkusundan dolayı ağladığını, içlerinden pınarlar aktığını, bunun bir gözyaşına benzediğini Kur'an haber veriyor. O yüzden biz de Kur'an'ı huşu içinde duygulanarak, hüzünlenerek, ürpererek gözyaşları içinde okumalıyız. Dağlar, dağlara Kur'an indirilmiş olsaydı Allah korkusundan baş eğecek parça parça olmuş olacaktı. Haşr suresi 21. ayetine göre. Öyleyse bize indirildi Kur'an. Biz dağlardan daha, taşlardan daha yumuşak yürekli olmak, daha duygulu olduğumuzu göstermek. O yüzden gönüllerimiz ürpererek, hüzne, gözyaşımızı da ilave ederek okumalıyız. Zaten Kur'an iyi anlaşılıp hissedilerek okunduğunda huşu duymamak, ürpermemek, derilerimizin ve gönüllerimizin titrememesi mümkün değildir. Resule indirileni yani Kur'an'ı duydukları zaman kavradıkları gerçekten dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün diyor Maide Suresi 83. ayette. Dolayısıyla Allah Resulüne indirilen Kur'an'ı duyduğumuz zaman biz de onun içindeki ilahi hikmetleri kavrayarak, anlayarak okuduğumuzda gözlerimizden yaşlar boşanacaktır. Anlayarak okuyan, hislenen, Kabe imamlarının okuduğu Kur'an-ı Kerimler, Bence çok güzel sesli dünya yarışmalarında birinci olan ses gösterisi içerisindeki hafızların okuduğundan çok daha güzeldir ve çok daha e, Rasulün okuduğuna uygundur. Çünkü Kur'an hüzünlenerek okunmalı, e, hüzün vermeli, o tatlı hüzün insanı Allah'a daha fazla yaklaştırmalıdır. Ses gösterisinden biraz daha e, uzaklaşıp, şarkı türkü makamından uzaklaşılıp, Hüzne, tefekküre, Allah'la irtibata yaklaştıran kıraat, daha makbul bir kıraattır. Rablerinden korkanların bu kitaptan tüyleri ürperir diyor Allah. Sonra hem derileri ve hem de kalpleri Allah'ın zikrine yumuşar ve yatışır buyuruyor. Zümer suresi 23. ayette. Yine İsra suresi 109'da ağlayarak yüzüstü kapanırlar. Kur'an onların huşuğunu artırır diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an okurken çok duygulanır ve çok ağlardı. O zaman bu duygularını etrafındaki insanlar da fark eder, onlar da ağlamaya başlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman i̇bn Mes'ud'a veya güzel sesli bazı ashaba Kur'an okutur ve dinlerken gözyaşlarını tutamazdı. i̇bn Mes'ud anlatıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bana Kur'an'ı oku buyurdu. Ben hayretle, ''Ya Resulallah, sana indirilmiş bulunan Kur'an'ı sana mı okuyayım?'' diye sordum. Bana, ''Evet, ben onu kendimden başkasından da dinlemeyi seviyorum.'' dedi. Ben de ona Nisa suresini okumaya başladım diyor İbn Mesud. Ne zaman ki her ümmete bir şahit getirdiğimiz ve ey Muhammed seni de bunlara şahit getirdiğimiz vakit onların durumları nasıl olacak? Mealindeki 41. ayete geldim, ''Dur'' dedi. Durdum ve dönüp Resulullah'a baktım. Ne göreyim? İki gözünden de yaşlar akıyordu. Buhari'nin ve Müslimin e, ittifakla rivayet ettikleri bu hadiste. Abdullah İbni Sihir de şöyle anlatır. ''Bir gün Resulullah'ın yanına gelmiştim. Namaz kılıyordu ve ağlamaktan göğsü kaynayan kazan gibi fokurduyordu.'' buyurur. Evet, Allah Resulü bu kadar hüzünlenerek Kur'an okuyor, Kur'an'ı dinlerken ağlıyor. Göğsü kaynayan kazan gibi fokurdayarak huşu ile hudu ile ne yaptığının e, bilinciyle e, ibadete, Kur'an'a yöneliyordu. E, biz biraz e, işi formalite icabı yapıyor gibi. Ramazan geliyor, acele anlamını hiç düşünmeden, önemsemeden aceleyle bir hatim ediverelim diye e, böyle işi e, hatim etmek merasimleriyle e, işte e, okuyup dinleyi vermek ama esas Kur'an'ın indirildiği gerekçe olan, anlamak, yaşamak, başkalarına tebliğ etmek ve onun hükümlerini hakim kılmak gayretleri ile çile çekmek, karşılığında zorluklara göğüs germek ve bunun getirdiği tatlı hüzünün güzelliklerine ermek gibi gayelerin dışında Kur'an'ı bir ölü kitabı görmüş, bir dua ve muska kitabı haline koymuş, duvarlara asılacak, kütüphanelerimizin raflarına konulacak bir Dokunulmaz bir kitap olarak değerlendirmişsek Kur'an'ı terk etmenin vebalini yaşayacağız İşte Kur'an'ı terk etmenin getirdiği sıkıntıları dünyada da ahirette de tadacağız Bir hadis rivayeti şöyledir sevgili dinleyiciler Kur'an okuma bakımından insanların en güzeli okuduğu zaman Allah'tan haşyet ettiğini saygıyla çekinip korktuğunu gördüğüm kimsedir Evet Kur'an'ı indiği şekle ve ortama uygun olarak okuma gelir, okumak gerekir İndiği ortamda sevgili dinleyiciler genellikle hüzün ortamıydı. Kur'an'ı hüzünle okuyun çünkü o hüzünle nazil olmuştur buyurulur bir hadis rivayetinde. Kur'an-ı Kerim'i okurken ağlamak müstehaptır. Okurken tabii hali terk ederek sanki hudu ve huşudan ağlayamıyorsak ağlıyormuş tavrı takınmak en azından gerekir. İbn-i Macen'in rivayet ettiği hadiste Kur'an'ı okuyun ve ağlayın şayet ağlayamıyorsanız Ağlamaya çalışın veya hiç olmazsa ağlar gibi olun buyurulur. Muhakkak ki bu Kur'an hüzün ile nazil olmuştur. Onu okuduğunuz zaman ağlayın ya da ağlayanın hali içinde olun diyor İbn-i Mace'nin diğer bir hadis rivayetinde. Onun için sevgili dinleyiciler Kur'an'ı kendi edasıyla okumayan bizden değildir şeklinde Buhari'nin rivayetinden de yola çıkarak kendi edası olan hüzünle Arap makamıyla Kur'an'ı okumaya gayret edelim. Kıraat yolundan, yolundan insanların en güzeli Kur'an okurken hüzünlenen kimsedir buyurulur yine bir diğer hadiste. Ee, onun için size bir sure okuyacağım ki bu sure okunurken kim ağlarsa cennetliktir. Ağlayamazsa hiç olmazsa hüzünlü bulunsun buyurmuş Peygamberimiz ve hüzünlü bir sesiyle Tekasür suresini okumuştur. İşte bütün bunlardan dolayı e, Kur'an'ı hüzünlü bir sesle okumak, Kur'an'ın anlamlarını kendimiz ve toplumumuzla alakalı değerlendirerek hüzünlenmek bize tavsiye edilen hususlardandır. Onun için Kur'an okurken, ibadet ederken, Allah'a yönelir, dua ederken hüzünlü bir kalbe sahip olmaya çalışalım. İnsanlara karşı neşeli olmaya, üzüntümüzü belli etmemeye çalışırken Allah'a karşı günahlarımızı düşünerek ondan yardım isteyen bir dilenci şeklinde kendimizi değerlendirerek hüzünlü bir gönlümüzle Allah'a yönelelim. Takvamız artsın, huşuğumuz artsın, Allah yolundaki dertle dertlenmenin güzelliğine sahip olalım da üzüntüsüz, korkusuz bir hayata aday olalım. Dünyevi endişe ve üzüntülerden uzak ama İslam'ın ve Müslümanların dertliyle dertlenmenin getirdiği güzel hüzüne Yakın bir hayatı yaşamanız ümit, temenni ve duasıyla sevgili dinleyicilerim önümüzdeki hafta buluşmak üzere hepiniz hayırla, güzelliklerle kalın. Önümüzdeki hafta inşallah Allah korkusundan dolayı ağlamak, gözyaşı dökmek konusunu yine Kur'an kavramı olarak Kur'an'dan yola çıkarak değerlendirmeye çalışacağım. Allah'a emanet olun sevgili dinleyicilerim.